Ee, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden bir evet. tanesidir. Ee, tabii ayet-i kerimede Bakara suresinde kimlerin o aya eriştiği halde oruç tutmadıkları takdirde günahkar olmayacakları beyan edilmiş. Ee, orada nedir? Mesela seferdeyseniz, hastayseniz, hamile kadınlar, e, benzer kişiler, oruç tutmaya gücü yetmeyenler,